Yeni bir fotomize de yine birlikteyiz. Bugün fotoğraf tarihimizdeki önce isimlerden birini, Müni konuşacağız. Ama öncelikle program destekçimiz Sayın Hakkı Sevanda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Müni dedik, bu isim bugün birçok alanda dillendirilmekte. Karikatürist, illüstratör, grafiker, ressam, fotoğrafçı... Film ve tiyatro afişlerinden çizgi romanlara, kitap ve dergi kapaklarından resim sanatına ismi birçok yerde anılmakta. Bugün hepsini konuşacağız. Onun hayat öyküsünü ve en çok da fotoğraf alanındaki çalışmalarını anlatacağım. Çünkü o birçok alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da önemli bir isim. Fotoğrafı sanat mertebesine taşıyan öncülerden. Erken Cumhuriyet döneminde bu kaygılarla bir araya gelmiş bir grup amatörden biri. Beş kişilik bu grubun diğer bir üyesini İlhan Arakon'u iki program önce anlatmıştım. E, dileyenler o programı Spotify ve tüm podcast kanallarından dinleyebilirler. Bugünü Münifeyim'e ayırdım ama e, geri kalan üyelere de ileriki programlarda yer vereceğim. Bunu bir anlamda da görev adediyorum doğrusu. Çünkü bizim gibi geçmişle bağları zayıf olan toplumlarda bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Ve bu değerlerimizi yaşatma, parlatma konusunda da bir vefa duyuyorum açıkçası. Münih ilk tiyatro oyuncusu olarak anılan büyük üstad ve aynı zamanda ressam olan Ahmet Feyim Efendi ve Hatice Hanım'ın oğlu olarak 28 Nisan 1899 yılında İstanbul'da Üsküdar'da dünyaya geliyor. Baba tarafından dedesi ise şair ve hattat Şeyh Abdülkadir Efendi. Yani Münif Fehim sanatçı bir aileye doğuyor. Baba üzerinde de kısaca durmak istiyorum çünkü onun resme ve sanata yönelmesindeki rol modellerden biri. Ahmet Feyim Efendi 1856 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor ve sonrasında Tophane Sanayi Mektebi'nde okuyor. Ressam Cevat'ın, Hoca Ali Rıza'nın ve Samiyet'in arkadaşı. O da iyi resim yapıyor. Ve hakkak olan babasından dolayı da güzel yazı yazıyor. Neyzen Tevfik, Burhan Felek, Şihabettin Süleyman gibi o dönemin birçok fikir ve sanat insanı onların evine girip çıkıyor. Ahmet Vefik Efendi 1876 yılında Güllü Agov'un tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlıyor. Sonrasında ise Bursa'da Ahmet Vefik Paşa önderliğinde sahnelenen Molière uyarlamalarında oynuyor ve büyük de ün kazanıyor. Daha sonra kendisiyle birlikte Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda oynayan ve bir müddet sonra da kendi adına bir ekip kuran Thomas Fasulyeciyan'la birlikte ikinci Meşrutiyete kadar uzun bir Anadolu turnesine çıkıyor. İleri de Bedai de komedi üzerine dersler veriyor ve fırsat buldukça da resimle ilgileniyor, resim yapıyor. Aynı zamanda fotoğrafla da uğraşıyor baba Ahmet Bey'im. Yurt dışından kitaplar getirtiyor. E, dönemin fotoğrafçılardan Tırnakçı Zade Baha Bey, Burhan Felek, Ferit İbrahim onun yakın arkadaşı. Oğlu Fehim babasının Kodak marka bir fotoğraf makinesi olduğunu ve renkli fotoğrafla ilgilendiğini anlatıyor bir röportajında. Düşünün 1930 yılında vefat etmiş bir kişiden söz ediyoruz. E, o zamanlar için renkli fotoğraflar ileri ve karmaşık bir teknik. Ve de o 24 santime 30 santim ebatlarında büyük formatta çekimler yapabiliyormuş. Ressam Ali Rıza'nın ve i̇bn Refik Ahmet Nuri'nin resimlerinden reprodüksiyonlar alıyorlarmış. Ahmet Fehim Efendi sinemayla da uğraşıyor. 1919 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye adlı eserinden uyarlanan filmde hem oynuyor hem de filmin yönetmenliğini üstleniyor. Tabii o yıllarda Müslüman kadınların oyunculuk yapması yasak olduğundan filmde beyaz Rus kadınlar rol alıyormuş. Daha sonra da tiyatroda sahnelenmiş olan binnaz oyununu beyaz perdeye taşıyor ve yönetmenliğini de yapıyor. Bu film büyük bir ticari başarı yakalamış ve yurt dışında da gösterilmiş bir film. Ama tiyatronun, sinemanın felce uğradığı zamanlarda fotoğrafçılıktan para kazanıyor Ahmet Beyim Efendi. Ve de o zamanlarda fotoğraf malzemesi pek bulunmadığı için kendisi film ve fotoğraf kağıdı üretiyor. Daha önce anlattığım İlhan Arakon'da aynı şekilde fotoğraf kağıtları üretmişti. Yani o dönemin insanları yokluktan kendi çözümlerini yaratıp yabancı kitaplardan faydalanarak üretimlerini yapıyorlar. Ahmet Fehim ile ilgili aslında söylenecek çok şey var ama daha fazla sahne çalmasına fırsat vermeden yeniden oğluna dönecek olursak, Münifehim işte böyle bir babanın oğlu olarak böylesi bir sanat çevresinde büyüyor. Bugünler için bu durum biraz sıradan sayılabilir ama 1900'lerin başındaki Osmanlı toplumu düşünülünce bunun önemi biraz daha artmakta. Kendisi de eğitimini sanat üzerine yapıyor. Üsküdar Sultanisi'ni bitirdikten sonra bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi olan Sanayi Nefise'ye gidiyor. Aslında baba Ahmet Fehim geçinemeyeceğini düşündüğü için müni resim yapmasını hiç istemiyor. Ama bildiğiniz gibi o çizim üzerine bir kariyer kuruyor. Sünnet düğününde hediye edilen boyalar ve kağıtlar anılarında yer etmiş. Ayrıca babasının arkadaşı olan ünlü aktör Behzat Butak da her gelişinde ona resim defteri ve boya getirilmiş. Ee, öte yandan babasının resim malzemeleri de ihtiyaç duydukça yardımına yetişmiş. Yani babası ne kadar istemese de o o kadar resme çekilmiş. Münifeyimin e, fotoğraf alanındaki çalışmalarına dönersek kendisi İlhan Arakon, Suat Tenik, İhsan Erkılıç, Fuat Aral ve Hüsnü Can Türk'ten oluşan grubun bir üyesi. Grup dedim ama adı konulmuş bir grup değil. Fakat bu isimler 30'lu yıllar boyunca buluşup bir araya geliyorlar ve sanat üzerine, fotoğraf üzerine sohbet ediyorlar. O zamanlarda Beyazıt'taki sahafların girişinde bir atölyesi bulunan Hakkak İsmail Yümne'nin yeri en çok toplaştıkları mekan oluyor. Ve de tabii İstanbul içi ve çevresinde bolca çekime gidiyorlar. Bu grup içinde İhsan Erkılıç ismi biraz daha lokomotif gibi gözüküyor açıkçası. O Fatih Halk Evi'nde fotoğraf üzerine dersler vermekte ve hocalık yapmakta. Münifeyim Halk Evlerindeki fotoğrafçılık çalışmalarından haberdar ve İhsan Erkılıç'la da arkadaşlıkları var. İşte bahsettiğim bu grubun üyeleri biraz da fotoğrafı halka sevdirmek ve bu konuda ilgi uyandırmak için... 1940 yılında eski Eminönü Halk Evi binasında bir sergi açıyorlar. Bu serginin ve bu grubun önemine daha önce de değinmiştim ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kendilerine bir isim takmamış da olsalar, sanata dair bir manifestoları bulunmasa da fotoğrafçılık alanında bir araya gelen bu amatörleri Fotoğrafı bir sanat mertebesine yükseltecek ilk ciddi adımlar atan kişiler olarak görebiliriz. Bu grup fotoğraf ve sanat kaygısıyla bir araya gelip sohbet ediyorlar. Bu çok önemli ve çalışmalarını bir sergiyle sonuçlandırmaları da mühim. E, bu sergiyi 7 Gün dergisinden İbrahim Hoyi 10 Aralık sayısında kritik etmiş ve Münifehim'in şahane bir fotoğrafını da derginin kabağına taşımış. Aslında bu serginin açıldığı yıllarda Münifehim 40-41 yaşındayken hayatını çok tam çizim üzerinden kazanmaya başlamış. Hatta çalıştığı dergiler içinde 7 günde var. 1937 yılında Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu eserinin 7 gün dergisindeki tefrikasını o resimliyor. Yani derginin iyi bildiği de bir isim Münifehim, iyi bildiği bir sanatçı. İsmini saydığım bu 5 fotoğrafçının 185 adet eseri sergileniyor Halk Evi'nde. Yani aşağı yukarı her bir fotoğrafçı 35'e yakın bir fotoğrafla katılmış sergiye diyebiliriz. Dediğim gibi Münif de çok çok başarılı bir fotoğrafı derginin kapağına taşınmış. İbrahim Hoyi onun çalışmaları için Kıymetli çizgi üstadı ve ilüstrasyonist Münif Vahim, fotoğraf mevzunu yakalarken ressam hüviyetini asla unutmuş değildir diye yazmış. Yani biz de resim bilgisinin fotoğrafçılığını beslediğini söyleyebiliriz. Ama resim çalışmalarında da fotoğraftan yararlanmayı ihmal etmiyor Münif Vahim. Çalışmalarına kaynaklı gezsin diye eskisi defteri taşımak yerine fotoğraf makinesini taşıyor. Ve sonrasında da çizim yaparken bu çektiği fotoğraflardan yararlanıyor. Evet değerli dinleyiciler programımıza devam edeceğiz. Ama dilerseniz şimdi küçük bir müzik arası verelim. Julie London'dan gelsin. Crimey River Tekrar merhaba. Fotoğraf mizide ve onun fotoğraf çalışmalarını konuşuyorduk. Çok yönlü ve başarılı bir sanatçı olduğunu söyledik. O ve bir grup arkadaşının eminönü halk evinde açtıkları serginin önemine değindik. Münefeim fotoğrafı bir sanat mertebesinde görüyor ve bu kaygılar içinde hareket ediyor. Ama o aynı zamanda fotoğraftan bir yardımcı araç olarak da faydalanıyor dedik. Eskisi defteri taşımak yerine konularına kaynaklık edebilecek şeyleri fotoğraflıyor ve sonrasında da bunları referans alıyor. Ee, Münifim ayrıca ilk new fotoğrafları çeken kişilerden de biri olabilir. Ee, Seyit Ali Aka vefatından önce verdiği bir röportajda, bir grup arkadaşıyla new çekimler yapmak için akademinin modelleriyle anlaştıklarını söylüyor. Bu arada kaynaklarımı da söyleyeyim. Seyit Ali Akın Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı adlı kitabı. Sadece bu konuyla ilgili değil birçok çalışmamda bana kaynaklık etti. Bu bakımdan da kendisini her seferinde şükranla yad ediyorum. Diğerleri ise Pertev Boyar'ın Türk Ressamları adlı kitabı ve Semih Balcıoğlu'nun Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü adlı eseri. Ayrıca dijital kaynaklardan da beslendim. Karikatüristler Derneği'nin sitesinden Kürşat Coşkun'un yazısı ve Oda TV'nin sitesinden de İhsan Öde'nin araştırmaları bana kaynaklık etti. Minifeyim nasıl nü fotoğraflar konusunda ilerici bir tavır sergiliyorsa Deneysel çalışmalarda da onun bazı yenilikçi çabalarını görüyoruz. Mesela bahsettiğimiz sergide yer alan bir fotoğrafta annesinin portresini çoklu negatif ile elde ediyor. Negatiflerden birini kolunun en parlak yerine yani en ışıklı bölgesine göre pozluyor. Diğer negatifler de dereceli olarak daha koyu bölgelere göre pozlanıyor. Sonra da bunları üst üste koyarak baskısını alıyor karanlık odada. Münif Fehim bunun İha Pulisi'nin afiş tekniği olduğunu söylemiş. O da bu tekniği fotoğraf çalışmalarında deniyor ve bir anlamda da yenilikleri açık yapısını da ortaya koyuyor. O gerçekten de çok gönlü ve başarılı bir isim. Bugün pek çok meslek grubu onun ismini sahipleniyor. Mesela karikatüristler e, onu kendinden sayıyorlar. O ve yazın dünyasından Reşat Nuri Güntekin, Mahmut Yesari ve i̇bn Refik Ahmet Nuri gibi isimler 1924 yılında Kelebek adlı bir mizah dergisi çıkarıyorlar. Ayrıca da Ayde’de Dede, Akbaba gibi diğer mizah dergileri içinde çizim yapmış bir isim. Onun basın dünyasına atılma tarihi Fafur dergisiyle oluyor. Sadece 5 sayı yayınlanan bu derginin ardından 1921 yılında ileri dergisi için çizimler yapıyor. Sonrasındaysa İktam, Vakit, Son Posta, Cumhuriyet, Tam, 7 Gün, 20. asır gibi birçok gazete ve dergi için çalışıyor. Ama o aynı zamanda binlerle ifade edilen yüksek sayıda e, kitabında e, ...kapak resimlerini çiziyor. Öylesine üretken bir isim. Az önce sözünü ettiğim ve babası Ahmet Fehim Efendi'nin yönettiği... ...1919 yapımı Mürebbi filminin dekor ve kostümlerini de o hazırlıyor. Hatta makyajlarını da o yapıyor. Dediğim gibi babasından dolayı ister istemez zaten sanatın içinde yer alıyor. Baba Ahmet Fehim'in şehzade başında açtığı... Resim, klişe, dekor ve afiş atölyesi oğlu Münifeyim'in de hayata atıldığı yer oluyor. Hem o yılların hem bizim toprakların hem de sanat gibi bir alanın zorluklarında işsiz kaldığı dönemlerde tornacılık mesleğini gururla yapıyor baba Ahmet ve efendi Ve yaratıcı üretimiyle oğluna örnek oluyor. Tamir işlerinden tutun da basit icatlara kadar. Hiç malzemenin olmadığı yıllarda film ve kağıt imal ettiğini söyledik. Aslında objektif hariç fotoğraf makinesi de imal ediyor. Bunlardan başka otomatik bir matkap üretiyor ki bununla Bursa'da oldukça ün kazanmış. Ya da evinin bir köşesini kutucu dükkanına döndürerek matkapla delikler açtığı tohum kutularının satışını yaptığını ve iyi gelir de elde ettiğini yazmış kaynaklar. Klişecilik değil bir şeyin olmadığı o günlerde Paris'ten kitaplar getirtiyor ve şehzade başındaki bu atölyesinde yalnız İstanbul'dan değil Taşra'dan gelen siparişlere de cevap veriyor. E, Münifim işte babasının bu klişehanesinde yetişiyor ve babasından aldığı ilhamla çalışıyor. Bu bakımdan onun dekorla, kostümle uğraşması, makyaj işlerini üstlenmesi hiç de şaşırtıcı değil. Münifehim babasına verdiği değerden ve biraz da onu yaşatma arzusuyla olsa gerek bir ara çalışmalarını onun ismiyle Ahmet Fehim olarak e, imzalıyor. Soyadı kanunundan sonra Özarman soyadını alsa da biz onun çalışmalarını genellikle Münifehim olarak imzaladığını görüyoruz. Onun binlerle ifade edilen resimleme çalışmaları var dedik. Bunlar arasında gazeteci ve yazar Nizamettin Nasif'in kitap kapakları da var. Onu yakından tanıyan yazarın gözünden ve kuvvetli kaleminden Münif yaşadığı ev şöyle aktarılmış. O bir baba yadigarı berhanedir ki komedyen Fihim'in atmosferinden ayrılmamak için bu iki katlı viranenin satış kıymetinden daha taşkın olan vergi borçlarını ödemeye katlanmış, fırçalarının, kara kaleminin bütün güzel verimlerini, aynası çatlak bir kapıya, kirişleri düşen bir tavana, gıcırtıları hiçbir tamir ile bitmeyen bir merdivene, sıvaları dökülen duvarlara yama yapmıştır. Evet böyle güzel ifadeyle onun yaşadığı evi anlatmış. Münih Fehim bu evde üretiyor büyük bir külliyat oluşturan çalışmalarını. Tabii bu büyük bir emeğin ve çalışmanın da sonucu elbet. Hiç kimseye birden fazla gazetede çalışmak nasibi olmazken ben dört gazetede birden çalışıyordum. Gündüzleri matbaalarda ve geceleri de evde resim yetiştirebilmek için durup dinlenmeden uğraşıyordum. 50 yılım böyle geçti diye anlatıyor ileride. Bu çalışmaların meyvesi olarak mesela bir dönemin çocukları ve gençleri için Reşat Nuri Güntekin'in Münifehim ismi neredeyse bütünleşik bir anlam taşıyor. Çünkü onun tüm kitaplarının kapağını Münifehim resimliyor. Aynı şekilde Peyami Safa'nın da neredeyse bütün kitaplarının kapağında onun imzası var. Yanı sıra Halide Edip'in, Mahmut Yesari'nin, Reşat Nuri Güntekin'in ve Nazım Hikmet'in tefrikalarında o resimliyor. Sabahattin Ali'nin, Necip Fazıl Kısakürek'in, Kemal Tahir'in, Cevat Şakir Kabaağaç'ın hikayelerinde. Ve tabii burada sayamayacağım yüzlerce yazarın eserinde. Velhasıl onun çizimleri bir dönemin edebiyatına damgasını vuruyor. Çizim ve sanatın dışında Münifehimin bahçecilik merakı da kaynaklarda dillendirilmiş. Ben de bu güzel hobisini buradan aktarmış olayım. Bu çok yönlü sanatçı 6 Kasım 1983 tarihinde hayata gözlerini yumuyor. Ama geriye sadece çalışmaları kalmıyor. Hayattayken ve vefatından sonra da bir müddet genç çizerleri etkilemeye, onlara örnek olmaya devam ediyor. Programı gazeteci yazar Fikret Adil'in ifadesiyle bitirmiş olayım. Şöyle belirtmiş. Bilhassa eski İstanbul'u Münif kadar yaşatan yoktur. Gazetelerde, tarihi romanlarda gördüğümüz resimlerin ekseriyeti Münif tarafından yapılmış değilse ondan kopya edilmiştir. Son günlerde matbaatta gördüğümüz ilustrasyon ressamlarından hemen hepsi Münif'in çalışma tarzını kopyetmektedir etmektedir. Ve Münif böyle öğrencisiz bir üstad haline girmiştir diyor. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bizi Fotonuzda Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.